Yüzüncü yılında Ekim Devrimi Tarih Vakfı'nın katkılarıyla Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldin Doğan. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar, geldin bugün du bir misafirimiz var. Evet. Ee, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Ateş Uslu ee, fakültemizde, benim de fakültem olduğu için misli kullanıyorum, ee, Siyasi Düşünceler Tarihi derslerini veren, son, en son e, Tarih Vakfı yurt yayınlarından da Siyasal Düşünceler Tarihi'ne giriş kitabını kaleme alan, bu alandaki önemli bir e, yeni giriş kitabın, yazarı olan Ateş Uslu'yu bugün ağırlayacağız ve 1917'ye giden süreçte e, siyasi düşüncenin şekillenişi, siyasal akımların ortaya çıkışında e, düşünce tartışmalarının, e, siyasal strateji taktik tartışmalarının e, önemi üzerinde biraz durmaya Hı -hı. çalışacağız. Gayet iyi. E, şimdi ben isterseniz e, hızlıca bir e, 19. yüzyılda ki Rusya'daki temel e, siyasi düşünceler tarihinde e, önüne çıkan kabaca e, birkaç köşe taşını e, söyledikten sonra ateşe sözü bırakacağım e, 1917 öncesi özellikle 19. yüzyıla baktığımızda e, temelde iki e, akımın ön plana çıktığını görüyoruz bunlardan bir tanesi e, Slavofilia denilen e, Slavofillik yani Slav perverci akım diğer ise e, batıcılık bu iki damarın e, Rus düşünce tarihinde çok önemli izler bıraktığını görüyoruz. Bunların ne olduğunda e, baktığımızda batıcıların aslında Rusya'nın e, batının izlediği e, yolu izleyerek onların e, ayak izlerini takip ederek özellikle e, sanayileşmede e, ve liberal demokratik kurumların e, tesis edilmesi yoluyla Rusya'nın e, özgürleşmesi, demokrasinin yerleşmesi için e, batı kurumlarını inşa etmesi ve özellikle sanayi kalkınmasını gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyen damar. E, diğeri ise Slavofil, slav, Perverci akım ise e, Rusya'nın e, kendi özünde aslında demokrasinin e, bir şekliyle e, yer aldığı Batılı kurumlar tarafından e, bunun e, işte kirletilmemesi, bozulmaması gerektiği e, işte ee, Rusya'nın kendi kurumlarının ve kendi kültürünün e, gelecek için e, en temel alternatifi e, izlenmesi gereken yolu teşkil ettiğini söyleyecekler. Tabii bunu e, sağ sol olarak da ayırmak çok doğru değil. Her iki akımda da e, sağ ve sol versiyonlarıyla farklı siyasal düşünceler ve hatlar çıkacak. Slavofobilerin içerisinde e, Çarlı'nın mesela Çar'ın e, Rusya'nın özünü teşkil ettiğini düşünen e, ciddi bir... E, Sağ gelenek, kiliseci gelenek de ortaya çıkacak. Ama onun içinden yine benzer temaları kullanan fakat işte çarlık karşıtı. E, Rusya'nın özellikle Obşi Mir gibi e, tarımdaki komünlere e, dayanarak kapitalizmin badirelerini, kötülüklerini yaşamadan doğrudan sosyalizme geçmesini e, cevaz verdiğini söyleyen e, akımlar da e, ortaya çıkacak. Keza yine batıcı akım içerisinde e, batılı liberal kurumların ve düşüncenin etkisini altını kalın kalın çizen daha sağ liberal akımların ortaya çıkmakla beraber Marksizm'in de aslında bir şekilde bu batıcı düşünce kampanın içerisinde yer aldığını, sınıflandırıldığını görüyoruz. Bugün biraz bundan yola çıkarak asıl olarak 1917'de tartıştığımız için Marksizm'in bu bağlamda nasıl, ne şekilde ortaya çıktı, Üzerinde konuşmaya çalışacağız ve Ateş'e soracağız tam bu ortam içerisinde Marksizm nasıl bir yerden neşet etti çıktı. Evet e, tabi Rusya'da siyasal düşüncelerin gelişimini incelerken 19. yüzyılın ikinci yarısında Marksizm çok temel bir yere oturuyor öyle e, kıyıda köşede kalmış bir akım kıyıda köşede kalmış bir ideoloji değil e, Marksizm. Ve bu bahsettiğin akımların pek çoğuyla zaten aslında diyalog içinde bir Marksist düşünce görüyoruz. Özellikle de biraz önce bahsettiğin işte Batıcılar Marksizm üzerine okumalar yapıyorlar. Daha 1860'lardan 70'lerden itibaren Rusya'daki gelişmeleri iyi bir şekilde anlayabilmek için, Batı'daki gelişmelerle bunu kıyaslayabilmek için. 1880'lerden, 90'lardan sonra e, sanayi kapitalizmi yine Rusya'da büyük bir gelişme göstermeye başladıkça pek çok aydın, pek çok e, öğretim üyesi, pek çok e, gazeteci yine Marx'inle ilgilenmeye başlayacak. Tabi burada e, Narodniklerin önemli bir e, rolü var. Narodnikler, sen biraz bahsettin, e, halk üzerinden bir siyasal düşünce geliştirenler ve halkın kurtuluşu e, kavramını merkeze koyarak bir e, gelecek perspektifi sunanlar. Yani Rusya'da e, bir e, baskı vardır, sömürü vardır e, ön kabulünden yola çıkıyorlar ve e, kapitalizmin varlığını da toprak sahipliğinin varlığını da bir sorun olarak görüyorlar ve çözümü de Rus halkının kendi... E, ...tarihsel, kadim bir kurumu olan olduğunu varsaydıkları köy komünü üzerinden kurmaya çalışıyorlar. Yani eski Orta Çağ Rusyası'nın eşitlikçi olduğunu varsaydıkları köy komünleri. Gelecekte bir eşitlikçi toplumun yine temeli olabilir diyorlar. Temelde narodinikler. Ve bunu söylerken de ve özellikle kendi dönemlerinin çelişkilerini anlatırken, kendi dönemlerinin... İşte sanayisinden bahsederken, işçi sınıfından bahsederken ya da işte köylerdeki yine ezilme biçimlerinden bahsederken Marks'ın eserlerine bir geri dönüş ihtiyacı duyuyorlar. Buradan yani. baktığımızda aslında tabii Marksizmin ilk çevirileri tartışmaları da aynı şekilde onu karşıtı olarak çokça kabul edilen ve anlatılan popülistler eee arasında çıktığında söyleyebiliriz. Tabii şimdi biz günümüzden baktığımızda ya da 1917'den 1905'ten baktığımızda narodniklerle marksistler birbirine düşmanmış gibi düşünebiliyoruz ama o dönemde böyle bir şey yoktu. Tam tersi 1860'larda kapitali de çevirenler ee, Marksisti. Ee, hatta burada bir anarşizm, e, narodnizm ve Marksizm arasındaki bir bağlantıya bile değinebiliriz. Bakun'in bütün Marx'a karşı yaptığı işte şey eleştirilere rağmen manifestoyu da Marx'ın başka eserlerini de yaygınlaştırmaya çalışmıştır. Mesela e, Rusya'da dolayısıyla Marksizm e, dönemin Rusyasını anlamak için iyi bir anahtar olarak görülüyor. E, pek çok kişi tarafından. Ve narodnikler tarafından. Tabii özellikle narodnikler tarafından. Çok ufak bir ekleme yapabilir miyim burada? E, Lars Lihint'in biyografisinde okumuştum. Narodnikler nedir diye aklıma geldiği zaman o geldi şimdi aklıma. Daha doğrusu o geldi şu an ...dönülme tam olarak. Ee, Narot, halk kelimesinin... ...Rusça karşılığıdır ve tıpkı Almanca'daki... ...Volk ve Fransızca'daki... Folk, yani. evet. Lepep. Lepep. Lepep. ...Lepep. ...Kelimesinde... E, ...olduğu gibi, kelimelerinde olduğu gibi... ...İngilizce aynı anlama gelen... ...The People kelimesinde kesinlikle olmayan... ...duygusal bir güce sahip olduğundan bahsediliyor... ...Narot kelimesinin. Lenin'e göre... ...kent proletaryası Narot'un yalnızca... ...bir parçasını oluşturuyordu. Fakat bu... ...Narot'un... Tam da tarihin özel bir liderlik görevi vermiş olduğunun parçasıydı olarak nitelendiriliyor. Norotnikler de buradan türeyen bir isimle beraber hareket ediyorlar. Ateş o zaman şeyi de söylemek gerekir değil mi? İlk Marksistler de Platonov gibi hani Rusya'da Marksizmin kurucu babaları da aslında gençliklerinde e, Naronik hareketinin içerisinden çıkmış e, şahsiyetler. Bu kopuş nasıl gerçekleşiyor peki? Tabi bu şimdi 1870'lere 80'lere baktığımızda o dönemlerde e, şey olanlar e, Naronik olanlar daha sonra giderek e, Marksizme doğru bir e, geçiş yapıyorlar. E, Kopuş nasıl gerçekleşmiş birkaç şekilde tabii gerçekleşiyor. Öncelikle e, Narodnik hareketinin 1870'lerde çok büyük bir e, hamle yapmaya çalıştığını görüyoruz. Halka gitme hareketi vardır işte yüzlerce binlerce genç e, giderler işte köylere e, yerleşirler. Orada halkı bilinçlendirmeye çalışırlar ve oradaki halkı bir e, sosyalist devrime hazırlamaya çalışırlar. Adında bunu sosyalist devrim olarak koyarlar ve hızlı bir şekilde anlarlar ki böyle bir destek yok ve e, şeyinde... ...Çarlığında çok büyük bir baskı mekanizması var kullanabildiği. Dolayısıyla böyle bir narodik hareketten soğuma gerçekleşebiliyor. Bunun dışında tabii 1880'lerde özellikle büyük bir sanayileşme hamlesi olunca... E, muğlak kabul edilen işte ya da işçi sınıfını da köylüleri de ama özellikle köylüleri kapsayan bir halk kavramından ziyade işçi sınıfının aslında bir e, devrim dinamizmin tanıdığını, e, taşıdığını söyleyen narodikler ortaya çıkıyor ve bunlar giderek eski fikirlerini bir kas, biraz terk edip ama bazen onlardan da yine e, hareket ederek e, Marksist fikirleri benimsiyorlar. Peki Ateş ben de bu arada bir şey sorabilir miyim? Yani biraz önce Doğan da sözünü etti bir Slavofili yani bizdeki Turancılık, Türkçülük gibi e, yorumlanabilecek bir milliyetçi, etnik temelli bir şey var. Bunlar nerede e, rol alıyorlar? Yani Tam aslında öyle değil. Tam bizim o onunla benzeşecek, benzeştirebileceğimiz bir şeydi. Çünkü bu slavofillik çok genel demin söylediğim gibi çok farklı siyasi yelpazenin içerisindeki gruplar tarafından e, sahiplenebilen bir damar. Yani içerisinde daha sonra e, bir mistisizmin de barındıran Dostoyevski'nin daha sonra evet. içine gireceği çok daha geniş bir e, dünya, zihni, zihniyet dünyası aslında. Onun için çok e, karşılaştırmamız mümkün değil. Yaşamaya da devam ediyor bundan dolayı çok farklı biçimde. Mesela Dostoyevski yine bu politik grupların içerisindeyken daha e, ileriki yaşlarında daha bir e, Rus mistisizmi içerisinde bu Slavofillik e, çerçevesinde işte Rusya'nın özü biraz özcü kültürel özcü bir damar aslında bu yani Rusya'da işte Mother Russia denilen Rusya anamız. Ee, içerisindeki bir e, farklılık olduğunu, Rus'un farklı bir öze sahip olduğunu düşünen bir düşünce damarı. Onun için çok anarşizan, sol, sosyalist bir damara da sahip olduğu gibi çok dinci veya milliyetçi bir şey de verebiliyor size. Yani bu narodnik hareketiyle ve şeyle, Marksist bakanlarla nasıl bir bağdaşma ya da ayrışma Hı. oluyor diye yani sormak istiyorum. şöyle istedim. bir anlayabiliriz. 1830'larda bütün tartışma aslında şeyde Rusya'da batı, batılı bir modernleşme hamlesini devam ettirelim? 18. yüzyıldan beri olan bir hamle zaten bu. Yoksa kendi kökenlerimize dönüp oradan doğru bir Rusya'nın büyümesini sağlayalım tartışması. Narodinizmin ve daha sonra Marksizmin gelişmesiyle aslında bu tartışma biraz etkisini kaybediyor. Mesela bir batıcılık, Rusçuluk ayrışmasından ziyade bir reform ya da bir devrim nereden yola çıkılarak yapılabilir sorusuna dönüyor. O dönemde mesela Slavofiller gayet işte mistik bir şey benimseyip... Kimi zaman gericiye diyebildiğimiz tırnak içinde bir şeye dönebiliyorlar. Buna karşılık tartışma şekilleniyor ve e, Narodnikler ya da e, Marksiler zaten böyle bir tartışmadan kopuş yaşayarak bu şeyi yapıyorlar. Yani belki yine Batı'daki gelişme modeli e, devam ettirilecek, yoksa Rusya'daki kimi e, geleneksel e, kökenlerim dönülecek, Rusya'daki eşitlikçi e, öze mi dönülecek? ...tartışması yapılıyor ama artık bu... ...Narodnikler, Slavofiller... ...batıcılar tartışmasından daha farklı bir şekilde... Hı. ...yapılıyor. Bu 19, 1917'ye... ...giden yolda peki... E, ...Marksizmin... E, ...gelişmesi ve hani bu... ...tartışma içerisinde, kendi içerisinde birçok... ...ayrıma gitmesi ne şekilde gerçekleşiyor? Ee, bir kere bu... Narodizm marksizm ilişkisinin aslında... ...Rus Marksizmine getirdiği çok e, ilginç bir... E, ...özgünlük var. E, çünkü... ...19. yüzyıl sonuna baktığımızda, yani bu gelişmelerin... ...yaşandığı döneme baktığımızda... Ee, genel olarak Marksizm içinde, özellikle de mesela Alman Sosyal Demokrat Partisi gibi en önde gelen e, Marksist parti içinde bir e, nesnelci yaklaşım hakim. Bu ne demek? Nesnel koşulların gelişmesine bütün e, devrim ya da reform e, ümidini bağlamak. Yani yeterince eğer kapitalizm gelişirse, yeterince işçi sınıfı gelişirse, hmm. e, zamanla işte işçi sınıfı bilinçlenip de kendi sömürülmesinin farkına varırsa, o zaman biz devrime hazır hale geliriz. Diyenler var ve e, aslında. ...zaten Marksizmi Naronizm tartışarak ya da hesaplaşarak geliştiren e, Rus Marksistleri... ...böyle bir fikri pek benimsemiyorlar. Çünkü biliyorlar ki Rusya'da zaten böyle bir bekleme sürecine girerlerse... ...çoklerce yıl be. bekleyebilirler. E, <gülüyor> o yüzden devrimin o kadar da beklenmeden yapılabileceğini düşünmeye başlıyorlar. Ve ilginç olan da budur Rus Marksizminde. Mesela reformistleri de devrimcileri de aslında... E, ...diyelim Alman Marksistlerine kıyasla devrimi çok daha yakın bir zamanda yapılacak bir şey olarak görürler. Ve... E, Tam da bu nedenle aslında devrimi beklemek yerine devrimin ortaya çıkmasını hızlandırmak işte e, bir müdahale yoluyla kitleleri bilinçlendirip e, bu kitleleri devrime doğru sürüklemek fikrini diğerlerinden daha fazla geliştirirler. O yüzden şöyle diyeyim mi Alman e, sosyal demokratları, marxistleri ne kadar beklemeci ve nesnelci ise işte e, şartlar olgunlaşsın diyorlarsa... Rus Marxistleri <gülüyor> biraz daha o şartları dönüştürmeye, şartları bir devrime doğru evriltmeye e, meyillidirler. Yani aslında burada şeyi de görüyoruz Rusya'nın farkını. Çünkü 19. yüzyılda hani demokrasi, sandık talebi çok fazla yaygınlaşıyor. Aynı zamanda barikatlar Avrupa tarihi boyunca birçok yerde kullanılıyor ama diğer bir husus suikastler <gülüyor> e, ve yapılan doğrudan yöneticilere yapılan eylemler. Bunun da en çok geliştiği ve başarı kazandığı yerlerden bir tanesi ki çar öldürülüyor biliyorsunuz bir suikastle. Ee, Rusya olduğunu görüyoruz. Çok ciddi başbakanlar, e, devlet görevlileri, valiler çok e, yoğun bir şekilde e, suikaste uğruyorlar. Rusya'da bu anlamda çok ciddi bir siyasal aktivizmin olduğunda bu anlamda görürüz Peki Lenin resme ne şekilde giriyor? Tabii bu tam biraz önce söylediğim yerden doğru buna da e, bakabiliriz. E, Rus Markistleri genel olarak bu bekleme fikrine pek açık değiller e, demiştik. Öznenin, iradenin e, önemine hep vurguluyor oluyorlar. Ve e, Lenin e, 1880'lerde itibaren e, zaten çok aktif bir şekilde o, sosyalist hareket içinde yer alıyor. Kendi abisi de zaten bu çok bilinir. Aleksandr Ulyanov hmm. e, Naronik hareketin önemli e, üyelerinden biriydi. Öldürülüyor. Ve, değil öldürülüyor değil tabii mi? yine bir şey. E, çara suikast e, düzenlediği için. E, ve kendisi öyle herhangi bir suikastçı ya da herhangi bir Naronik de değil. Önemli bir teorisyen aslında ve e, Lenin'in abiyi yani Aleksandr Plekhanov'un özelliği e, 1880-1870'lerden itibaren Narodizm içinde ortaya çıkan bir akımın temsilcisi. Yani sadece bir halk hareketi değil, sadece bir köylü devrimiyle değil, işçilerin özellikle ön planda olduğu bir e, hareketle sosyalizme geçilebilir diyen Narodiklerden, Yani bir şekilde Marksist olmasa da işçi sınıfını ön plana koyan bir e, Narodik akımın e, temsilcisi. Kesişen küme diyebiliriz. Evet, kesişen küme. Oradan hareketle Lenin tabi abisinden de etkilenerek, dönemin diğer şartlarından da etkilenerek ya da işte zaten bizzat e, Petersburg'daki fabrika işçilerinin arasında da çalışmalar yaparak kendi düşüncesini, kendi eylemini geliştirmeye başlıyor. Ve yine ilk dönemlerden itibaren devrimci örgüt, devrimci parti konusuna çok büyük bir vurgu yaptığını görüyoruz. Ölenin. Diğer konularda zaten çoğunlukla Plekhanov'un öğrencisi, yani ilk dönem Rus Marksistlerin bir öğrencisi, benzer şeyler söylüyorlar bu dönemlerde. Ama Ali'nin belki diğerlerinden de daha artan bir şekilde işçi sınıfının öncü partisi nedir, ne olmalıdır sorusuna bir yanıt vermeye çalışıyor. Çünkü 1900'lerin başında özellikle Rusya'da faaliyet gösteren, tabii bu illegal koşullarda faaliyet gösteren bir sosyal, sosyal demokrat takımdan bir Marksist takımdan bahsediyoruz. Ee, onlar e, ne yapıyorlardı? E, i̇şçi sınıfı içinde faaliyet gösteriyorlar, e, işçileri örgütlemeye çalışıyorlar ve işçilerin grevler düzenlediklerini, çara karşı e, mutluklar attıklarını, kendi çalışma şartlarının değiştirmesini, düzeltilmesini istedikleri e, ölçüde kimi Rus Marksistleri bu e, taleplerden heyecan duyuyorlardı. Ve işçi sınıfının yine kendi bilinçlenme süreci içinde kendi taleplerini kendi başına ortaya koyarak zaten bir şekilde sosyalizme açık hale geleceğini düşünüyorlardı. Lenin'in yaptığı yine bu tür bir beklemeciliği de reddetmek. Yani nasıl nesnel şartların gelişmesini, bir krizin olmasını falan beklemek yanlışsa aynı şekilde işçilerin kendilerinden, kendiliklerinden bilinçlenmelerini de beklemek yanlıştır diyor ve işçi sınıfının en işte iyi eğitim almış kesimlerinin en e, teoriye yatkın kesimlerin ve bu arada işçi sınıfını temsil eden bir e, devrinci partinin işçileri bilinçlendirmesinin de çok önemli olduğunu söylüyor 1900'lerin başına itibaren meşhur bu dönemin e, kitabı Ne Yapmalı, ne yapmalı? kitabı en bilinen kitaplarından biri tam da bu açıdan bir e, katkıda bulunuyor e, dönemin e, tartışmalarına. Ben de bir şey sorabilir miyim? Ben Buyurun. de bir saniyeyim pardon. Yani, <gülüyor> <Evet>. onlar, <gülüyor> Heyecanlı konu. E, Marksizmin e, yani Rus Marsizminin gelişmesi sırasında e, çok önemli olan Rus anarşistlerinin Bakunin'in, Kropotkin'in hatta Tolstoy'un da filan e, ne ölçüde e, e, rolü olduğunu sormak istiyorum. Bir de tabii Marksist deyince Rosa Luxemburg'un da etkileri üzerinde bir iki kelime sorabilir miyim? E, Tabii bence çok önemli bir soru bu. E, çünkü biz genellikle Bolçevik Devrimi'ne giden ya da Sovyet Devrimi'ne giden yoldaki düşünsel gelişmeleri incelerken belli başka isimlerden yola çıkma elimdeyizdir. işte Lenin, e, Troçki, belki Stalin ya da başkaları. E, buna karşılık hep bu insanların e, çok daha geniş bir entelektüel bağlam içinde eser verdiklerini, tartışmalarını yaptıklarını ya da faaliyette bulundukları unuturuz. Dolayısıyla bütün bu haritanın içinde Marksistler var, Narodikler var, Anarşistler var ya da mesela Rosa Luxemburg gibi... ...hem Rusya'da hem Almanya'da hem Polonya topraklarında e, faaliyet gösteren e, çok daha e, yine önemli e, figürler de var. E, anarşizmin tabii buradaki etkisi çok önemli çünkü e, gerek Bakunin e, gerek Kropotkin... E, ...bütün bu e, muhalif hareketler içinde de çok etkili e, kişiler. İkisi de zaten Rus, e, Rusya içinde de Bakunin'de e, yine faaliyeti bulunuyor. Narodnikler arasında Bakunin'in çok büyük bir e, etkisi var. E, ve onların gerek Marxist'inle girdikleri diyalog, gerek Marksizm'e getirdikleri e, eleştiriler... ...yine o dönemde çok e, tartışılmakta. Plehanov'un da, Stalin'in de, başkalarının da zaten 1900'lerin başlarında... ...sık sık anarşistlere yanıt verme gereği e, duymaları biraz da buna bağlı. Tabii burada genellikle Marksistler, anarşistleri işte körü körüne bir otorite karşıtlığı yapmakla suçluyorlar. Çoğunlukla kimi zaman kitleselleşemeyen bir hareket yaratmakla ve özellikle Bakunin'den etkilenen devrimcileri düşünürsek dar çevrede kalan bir devrimci akım ortaya çıkarmakla suçluyorlar. Buna karşılık tabi anarşizmin etkisi her zaman devam ediyor, işçiler arasında devam ediyor, entelektüeller arasında devam ediyor, başka şeyler devam ediyor ve 1905'te de 1917'de de çok yoğun bir şekilde anarşistlerin faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Anarşistlerin de yine tartışmaya katkılarından biri özellikle bu öz örgütlenme konusuna e, büyük bir e, açılım getiriyorlar. Geçtiğimiz hafta da yine Potyberlin ile beraberde tartışılan konu. E, çünkü 1905'te Sovyetler e, şuralar belki kendiliğinden ortaya çıkacak, 1917'de yine e, öyle olacak. Hı -hı. Ama buna karşılık e, öz yönetimin önemi, işlerin kendi örgütlenmesi ya da köylerin kendi örgütlenmesi konusundaki açılımlar. ...gerek dönemin naronikleri tarafından gerek anarşistleri tarafından zaten daha önce düşünülmüş konular. Dolayısıyla yine Marxistlerinde kimi durumlarda bundan etkilendiğimi, bir zaman bunları iktibas ettiğini görüyoruz. Benim sorum da şu, Bolşevik ve Menşevik ayrımı devrimin hangi sürecine tekabül ediyor? E, tam bu ne yapmalının yazılmasından bahsettim 1900'lerin başı. 1903 civarından itibaren de parti içinde böyle yeni bir ayrım e, ortaya çıkmaya başlıyor. İlk tartışma aslında Bolşevik-Menşevik e, olacak olan şeyler akımlar arasındaki tartışma... Örgüt, yani parti örgütü e, disiplinli ve işte üyelerin e, yoğun bir şekilde katıldığı bir faaliyet yapan bir e, örgüt mü olacaktır? Yoksa daha gevşek bir e, örgüt olabilir mi? Yani iki tarafta parti örgütünün, devrimci partinin, devrimci öncü örgütünün önemli olduğunu söylüyor. Buna karşılık meşevikler biraz daha bu e, devrimci örgüt ve öncü örgüt şeyini e, nasıl diyeyim genişletmek e, eğiliminde. Bu tabi daha sonra tartışmanın çeşitlenmesine de e, neden oluyor. Ee, çeşitlenmesiyle de e, devam ediyor. Neden? Menşevikler e, sonraki dönemlerde mesela Burjuvazi'nin ilerici kesimleriyle işte Marksist olmayan aydınlarla e, ittifak yapma konusuna biraz daha açık olacaklar. Bolşevikler bu konuda her zaman daha e, temkinli olacak ve çoğu zaman bu, bu tip bir bu ittifak e, şeyini, e, fikrini reddedecekler. Ne demek menşevik ve bolşevik? E, azınlık, çoğunluk? Azınlık, çoğunluk demek. Bolşevik, çoğunluk demek. Menşevik, azınlık demek. Çünkü ilk o, bu ayrışmanın yapıldığı kongrede bolşevikler çoğunluktaydı. Menşevikler azınlıktaydı. Sonraları genellikle aslında parti içinde menşevikler genelde bir çoğunluk oluyor. Evet. Ama o parti o e, kongre şeyinde. 1903'tü değil mi? Evet. E, 1903 kongresinde. E, durum böyle. Ve tabi Plehanov gibi bazı çok e, önde gelen e, Marksist teorisyenlerin de yavaş yavaş menşevizme doğru geçmesiyle beraber menşevikler e, çok büyük bir etki kazanıyorlar. Ve e, çoğu zaman aslında Rus Marksistlerin esas temsilcileri onlar olarak görülecek. E, bu, e, bütün bu süreçte. E, dönemin şeyleri tarafından, demecileri tarafından. E, tabi menşevik gelenek çok bildiğimiz bir şey değil çünkü Lenin'in eserleri e, işte Troçki'nin eserleri vesaire çok e, incelenir e, tartışılır ama Mensheviklerin kendi e, yazıları e, birkaç istisna dışında pek Türkiye'de çevrilmemiştir. Dünyada da tanınmaz. E, birkaç yıl önce Metis tarafından yayınlanan bir derleme vardı mesela e, Menshevikler e, diye. Ama onun dışında pek bilinmiyor. Yine de e, onların da hakkını teslim etmek gerekli. Çünkü mesela Batı'daki diyelim ki Almanya'daki muadillerinin aksine bir e, devrimi ...çok ötelemeyen bir akım. Yine onlar da devrim daha hızlı bir şekilde yapılabileceğini düşünüyorlar. Buna karşılık bir Burjuva demokrat akımlarla ittifak halinde önce bir devrim yapılması gerektiğini söylüyorlar. O açıdan Bolşeviklerden ayrılıyorlar. Ayrıca bazı menşevik yazarların da kimi konularda çok önemli katkıları var. Aklıma mesela 1917'ye uzanan dönemde... Menşeviklerle beraber hareket eden Aleksandra Kolontay geliyor. Hmm. Kolontay 1917'den sonra Bolşevik olacak ama bu dönemde Menşevik ve 1909 yılında mesela çok önemli bir kitap yazar Kadın Sorunlarının Toplumsal Temelleri üzerine Hı -hı. diye ve e, feminizm tartışmalarına o dönemde zaten e, yapılan e, feminist tartışmalara Marksist açıdan çok önemli bir katkıdır. Kolontay'ın e, bu kitabı. Evet bir şey zaten burada bu insanlar arasındaki geçişkenlikler de burada önemli. Örneğin yine Lenin e, devriminin ateşli günlerinde Finlandiya'dan özellikle e, döndükten sonra e, örneğin bir e, Bolşevik kadının e, evinde e, saklanmak durumunda kalır ama o kadının karısı Menşeviklerin en önemli liderlerinden bir tanesi Sukanov'dur. <gülüyor> yani böyle Kişiler arasında da çok ciddi bir e, ilişkiler vardır. Ki bunlar zaten aynı gençlik hareketinden de bir şekilde geldileriz. Martov yine Menşevik'ten evet. çok önemli birisi. Şeyin çocukluk arkadaşı sayılır Lenin'in. Ve devrimden sonra kendi saflarında olmamasında en çok hayıflandığı kişilerden bir tanesidir. Yani bu ortamı biraz hem entelektüeller ve önderler arasında çok ciddi tartışmalar ve ilişkiler ağı vardır. Ama onun yanında da bu partilerin ve bu fikirlerin taraftarları arasında da e, daha geçişkenliklerin ve bu tartışmaların daha uzağında kalan yani çünkü Lenin'e falan bu partideki bu tartışmalara bakarak bütün Bolşeviklerin de aynı şeyi düşündükleri anlamına da gelmediğini daha önceki haftalarda söylemiştik. Biraz dinleyicilerin o gözle de dinlemeleri e, okumaları gerekiyor bu Evet, Tarihten bakınca yani bunca yılın ardından tabi mesela bazı kavramlar tamamen işte Martov örneği iyi bir örnek yani. İstanbul doğumdan de kendisi. <gülüyor> Konstantinopo'lu <Nepal>, evet. <gülüyor> Hayır şey de tuhaf yani Bolşevik deyince hep onların ço çoğunlukta olduğu zannediliyor. Halbuki bir tek kongrede bir kere e, sadece çoğunlukta olmuşlar. Bunlar unutuluyor matrak yani evet. şeyler. Evet bu gerçekten o geçişkenlikler önemli. Zaten 1917'den sonra özellikle bu karşımıza çıkacak. Mesela çok sayıda önemli görevde diplomasi görevlerinde, bürokrasi görevlerinde menşevikleri mesela önemli roller aldığını göreceğiz. Bu da aslında basit bir oportunizm ya da başka bir şey değil. Aslında benzer fikirleri yıllar önce en azından savunmuş kişiler ve diyelim ki fikirlerin radikalleşmesi ya da ılımlaşması nispeten kolay oluyor. Bir de bu partiler içindeki kanatları da bir dikkate almak lazım. Hı. Çünkü menşeviklerin de sağ kanatları var sol kanatları var daha orta şeyleri var yönelinde olanları var borçevikler arasında da biliyorsunuz çok tartışmalar var yani Lenin bir yerde duruyor ama diğer tarafta başka bir diyelim ki Zinovyev gibi başka bir borçevik farklı bir şey savunabiliyor Geçtiğimiz haftalarda da zaten bu tür partilerin örgütlerin, fikir akımlarının monolitik yapılar olmadıklarından kendi içerisinde çok canlı bir tartışmayı evet. ettiğinde vurgulamaya altını çizmeye çalıştık. Aslında 1917'ye giden süreçte ilk programda da söylemiştik çok canlı bir kültürel entelektüel hayatın olduğunu Rusya'da tarihsel olarak zaten diğer ülkelerle de karşılaştığında önemli bir yeri olduğunu. Bundan dolayı da buradaki Marksizmin buradaki siyasal fikirlerin de Rusya'ya Takım farklılıklar arz etmesinin bundan e, kaynaklandığını da özellikle belirtmeye çalıştık. Bu da 1917'ye giden süreçte aslında o hareketin e, çok e, canlı olan toplumsal hareketin aynı zamanda çok canlı bir fikri ve siyasal hayata da e, denk düştüğünü e, bir şekliyle e, göstermiş oluyor aslında. Evet yavaş yavaş bitireceğiz herhalde. Sizin beklemeniz yoksa ben kitap. 1917'ye giden süreçte e, ekleyeceğim bir şey varsa istersen. Evet çok kısaca bir de genellikle sadece işte basit stratejiyle ilişkili tartışmalar, taktikle ilişkili tartışmalar yapmış gibi düşünürüz hep bu Hı -hı. Boşevikleri Hı -hı. ya da Hı -hı. Menşevikleri ya da başkalarının ama aslında çok derin felsefi tartışmalar da yaparlar. Yani devrimin en kanlı günlerinde, canlı günlerinde ya da savaş dönemlerinde Lenin'in Hegel okuduğunu biliriz. İşte, e, ...ya da e, Plekhanov'un Spinoza'yı yeniden keşfettiğini... Hatta Hegel e, okuyarak Lenin'in çok ciddi fikir değişikliğine gitti iddia eden önemli çalışmalar He, da var. İşte Troçki, Labriolo'dan etkilenir e, vesaire. Dolayısıyla bu aynı zamanda dönemin e, çok daha e, kapsamlı bir e, tartışmalar... ...çok daha kapsamlı bir siyaset felsefesinin de aslında e, tartışılı bir dönem olduğunu bize gösteriyor. Evet, ne kadar çok katmanlı olduğunu da şimdi daha çok fark ediyor. Bugünkü genel sığlığı düşününce... <gülüyor> <gülüyor> genel ortamın insan hayrete düşüyor evet. yani. Ee, aynı zamanda kendisi tosla korkan Beethoven'ı dinlemeyi de seviyormuş. Kırlarda gezmeyi, çiçek toplamayı ve bisiklete binmeyi de sevdiği gibi. Kendisi derken? Lenin'den bahsediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bir kitaba gireceğiz galiba. Evet kitaba giriyorum şu anda. Tarihin tavan arası odalarından ve sürgün kütüphanelerinden çıkarıp Tarihin girdabını oturttuğu adam olarak nitelendirilen e, ithamlarda var, tanımlamalarda var kendisiyle alakalı. Zürich'te ayda 28 franka oturduğu dik bir sokaktaki tek odalı dairesinden yola çıkarak mühürlü bir vagon içinde Rusya'ya hareket eden ve 7 ay sonra dünyayı sarsan 10 günü başlatan adam olarak nitelendiren de var. Bir köylüyü tabutunun ardından iyi adamdı biz köylüler için yalnızca o iyi şeyler yaptı dediği insan olarak da nitelendiriliyor Lenin. Lenin. Ya da Pablo Nerida'nın aklı hep ateşteydi ama hiç kül olmadı ve ölüm alev almış kalbini soğutmadı dediği adam Lenin'den bahsediyor bu kitap. Vladimir İliç Lenin'i anlatıyor. Dünyanın dört bir yanından yazar ve sanatçıların diliyle yordam yayınlarından çıkmış. Yazarların ve sanatçıların gözüyle Lenin adlı bir derleme bu. Hazırlayanlar Gregory Zlobin ve Evgeni Bitovski. Çok güzel da bulunduğu aralarında Jorge Amado, Aragorn, Bertolt Brecht, İlya Ehrenburg, e, ardından e, Bernard Shaw, Clara Zetkin gibi birçok e, yazarın e, Lenin'e bakış açısıyla beraber yazılmış olan makallerin derlendiği bir kitap. Yordam yayınlarından bu hafta da bu kitabı belki de dinleyicilerimize önerebiliriz diye düşündüm teşekkür ediyoruz. Peki. İşte çok teşekkür ederiz. Dinleyeceğimiz şarkı iptal. Evet. Lütfen. Bugün e, Taçanka adlı e, iç savaş e, sırasında yoğun olarak kullanılan, geçen hafta da değindiğimiz e, mitraz mitralyözlerle donanmış e, atlı savaş arabalarını anlatan, e, adını oradan alan bir şarkı. E, i̇ç savaş sırasında Kızıl Ordu'nun kahramanlıklarını övüldüğü bir şarkı. Şimdi onu dinleyeceğiz. Kim söylüyor? E, o anonim. Anonim. Anonim. Çok teşekkürler. O zaman biz de böyle pa paçanca ile çıkıyoruz öyle mi? Evet, evet. güzel. <gülüyor> e, ben de Marmara Can Tönbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gülmüşer de bize destek vermekteydi. E, bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. 100. yılında Ekim Devrimi Tarih Vakfı'nın katkılarıyla